710. Konu, Miktad'ın hikayesiyle ilgili Taberani'nin rivayeti. Miktad bin Esved şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber beni bir vazifeye göndertti. Dönünce bana, kendini nasıl buldun, diye sordu. Ben de, neredeyse halkın benim hizmetkarım olduğu zannına kapılacaktım. Allah'a yemin ederim, bu hadiseden sonra iki kişiye dahi baş olmak istemiyorum, dedim.